sorularımız şu şekilde İslam'da örtünme Kur'an'da kadının örtünmesi nasıldır? Kadının toplumdaki yeri ve sosyal faal faaliyeti yani ailesi ve çocukları hariç ne kadar önemlidir? Kadının okuması şart mıdır? Yoksa cahil kalması mı? Eğer kadının sosyal faaliyetleri yok ise kadının hastalık veya sağlık problemleri nasıl çözülür? Ondan sonra kadının, kadını Allah'ın mescitlerine alı koymayın diyen bir peygamber, aynı zamanda bel kızı öven ve yüce yaratıcının, ben soruyu olduğu gibi okuyorum, yüce yaratıcının yaratılış itibariyle siz eşitsiniz dediği halde kadının örtünmesi ne şekil ve nasıl olmalı? Yani sorularda bir takım sorunun kendi içerisinde bir takım çelişkiler var. Çaşaf ne zaman ve nasıl İslam'a girmiştir? Ve kadına sanki günahkar bir varlıkmış gibi davranılması ne kadar doğrudur? Bu soru çok açık değil. Kimler davranmış? Davrananlardan kasıt kim? Yani İslam'ın kadına yönelik vermiş olduğu hükmün sorgulanması mı haşa? Yoksa Müslüman'ın diğer yani insanların kadına bu şekilde davranmış olması mı? Soru çok açık değil. Eğer kadın anlatıldığı gibi kapatılıp dışarı çıkarılmaması gerekli ise neden müminlerin annesi aynı zamanda ordunun başında savaşa katılmıştır? Aynı zamanda kızına kocasına süslenip kızına kocasına süslenip de onu hoş tutmasını söyleyen bir peygamber ki baba olan bir peygamber ziynetlerini kapasınlar ayeti nasıl anlaşılır? Nereye kadardır? Yine bir de madem ki kadın aynı zamanda kültürlü ve bilgili olması lazımsa neden bütün İslam aleminde ve bütün devirlerde geri kalmışlar desek ki şimdi bu zamanda kadın nerede ve nasıl okuyup bilgi sahibi olsun o zaman eskilere bakalım kadın İslam'dan sonra hangi devirde ilerlemiş tabi cevabını da vermiş, hiçbir zaman ilerlememiş diye eğer kadının örtünmesi özgürlük ise o zaman cariyenin örtünmesi ne şekildir günümüz kurallarına göre değil asıl İslam ne diyor ve nasıl olması gerekiyor çünkü günümüzde herkesin kendine göre bir kapanma şekli var demiş. Evet sorular bunlar. Sorular içerik olarak dediğim gibi biraz önceki nitelediğim şekilde. Bunları özellikle hepsini şu anda cevaplamış olmamız mümkün değil. Fakat belki bir müddet bunu ne yapacağız inşallah ayıracağız. İslam'da örtünme. Yani İslam evvela Allahu Teala'nın vahyetmiş olduğu peygamberi Aleyhisselatu vesselam'ın öğretisiyle de insanları en doğruya iletmiş olma gayesiyle insanlara rahmet olarak indirilen Allahu Teala'nın öğretilerine toptan verilen isimdir. İslam bu anlamda teslim olmaktır. Peki İslam'ın öngörmüş olduğu örtünme nedir? Dediğimiz zaman Nur suresinde bunun öğretilerini, bunun şekillerini ya da bunun maksadını görürüz. Evvela aşağıdaki sorularda kadın erkek eşitsiniz derken kadın ve erkeğin eşitliğinden maksat her hususta denkliği anlamına gelmez. İslam eşitlik dini değil, adalet dinidir. Bu anlamda Erkek ve kadın aynı çağda, aynı günde doğmuş olsalar dahi Allahu Teala'nın erkeğe vermiş olduğu hasletler farklı, kadına vermiş olduğu hasletler farklıdır. Erkek ve kadını kıyasladığınız zaman erkeklere nispeten kadının bir hiç, başka bir yerde kadın ve erkeği kıyasladığınız zaman kadına nispetle erkeğin bir hiç olduğu yerlerle karşılaşırsınız. Ve aynı şekilde her ikisinin eşit derecede muteber algılama, güç kapasitesi, uygulama alanı bulduğu yerler görürsünüz. Yani kadının kendi fıtratına uygun olan, kendi fıtratı ile Allah-u Teala tarafından almış olduğu hasletler vardır. Yani bugün mesela Allah-u Teala Zülgine linnâse hubbu şehevâti minennisa Yani insanlara, kadına olan sevgi ...süslü gösterilmiştir diyor. Yani insanlara... ...kadına olan meyil... ...süslü gösterilmiştir. Şimdi bu ifadeye bir bakın. Yani Allah-u Teala bu ifadede... ...yeryüzünde aslında... ...insanı yaratmış. Yani erkeği yaratmış. Ama erkeğin karşısına da... ...bir mal yaratmış. Yani dünyadaki diğer yaratılmış olan şeyler gibi. Ve... ...onların içerisinde kadına da düşkünlük yaratmış. Dediğiniz zaman... Yani kadının erkeğe nispetle konumu çok mu alçak? Hayır. Bu ayet bunu ifade etmiyor. Kadının yaratılış olarak farklılığından bahsediyor. Yani sonuçta kadına bir karşı bir çekicilik vardır. Ya çok affınıza sığın diyorum. Özellikle ablalarım, bacılarımdan dinleyenler varsa haklarını helal etsinler. Yani bugün bir erkek ne kadar yakışıklı olursa olsun bugün bir erkek ne kadar Afrolaşım diyor çekici olursa olsun bir erkeğin kötülüğü amaçlamış olmasına rağmen kötülüğü yakalama ihtimali çok zordur. Ama bir kadın ne kadar kötü, ne, ne kadar çirkin, ne kadar tipsiz olsa bile eğer bir kadın kötülüğü amaçlamış ise evinden çıktığı zaman birkaç kilometrenin içerisinde o amacına ulaşmış olması an bie an meselesidir. Zira kadına karşı bir çekicilik vardır. Bu Allahu Teala'nın kadının fıtratına vermiş olduğu bir ayrıcalıktır. Evet, nasıl ki erkeklerin kadınlara karşı meyli varsa, kadınların da erkeğe karşı meyli vardır. Fakat meyil aynı oranda değildir. Meyil aynı oranda değildir. İşte bu anlamdan özellikle kadının misyonuna baktığımız zaman kadının erkeğe nispetle bu anlamdaki erkeğe çok büyük bir fark atışı söz konusu Dolayısıyla kadın zaten fıtrat olarak da sevilmeyi, süslü gözükmüş olmayı, el üstünde tutulmuş olmayı, sürekli icabında güzel muamele görmeyi, farklı bir boyutta, farklı telakki edilmeyi ister ve arzular. Ama bu istek ve arzuya erkek tarafından baktığınız zaman aynı şekilde değildir. Yine bununla beraber kadına verilen annelik hasleti, kadına verilen yavrularına karşı sabır, ve muhabbeti ve meveddeti yine bununla beraber kadının kadınlara has olan işlerde becerikliliği ve üstünlüğü erkekler bu anlamda kadınlarla kıyaslanamaz kadınlarla kıyaslanamaz evet erkeklerin de üstün olduğu noktalar vardır yani bugün erkek kadına nispetle çok daha fazla duygusal hareket eden bir varlık değildir erkeğin kadına olan meyli Farklı olduğu gibi erkeğin dışa yönelik uygulamalarda da kadına, kadınla hiçbir şekilde kıyaslanamayacak farklı bir kuvveti vardır. Bu kuvvet bedensel anlamda olduğu gibi uygulama alanında da aynıdır. Kadınlar o kadar hassas ve o kadar latif olarak Allah tarafından Allah Teala tarafından yaratılmıştır ki kadınlar ne yaparlarsa yapsınlar bir noktadan sonra duygusallıklarını hiçbir şekilde bir kenara atamazlar duygusallıklarından soyutlanamazlar o yüzden İslam'da ceza hukukunda kadınların şehadeti duygusallıklarını atamayacakları için erkeğin şehadetinin yarısı kılınmıştır hikmetlerinden bir tanesi budur ama erkek öyle değildir erkek bu anlamda kadına nispetle duygusallıktan biraz daha uzak ve gerektiği zaman daha olgunca karar verebilme kapasitesine sahiptir Zorlukları enge engelleri aşma anlamında erkekle kadın kıyaslanamaz. Yöneticilik anlamında erkekle kadın kıyaslanamaz. Yani evet istisnalar söz konusudur. Ama tarihin içerisinde mesela bir askeriyede komutan olarak bir kadını görmüş olma ihtimalimiz ne kadardır? Yani Kur'an'da bile Belkıs'ın bir önderliğinden bahsedilir. Hz. Süleyman zamanında Belkıs'ın bir şehri yönetmiş olmasından yani kraliçenliğinden bahsedilir. Ama o ayette geçtiği gibi o hükümdar, hükümranlığını elinde bulunduran Belkıs bile ne diyor yanındakilere? Bana bir mektup geldi diyor Süleyman'dan ve Bismillah ile başlıyor. Bizi şuna şuna şuna çağırıyor. Ne dersiniz? Bilirsiniz ki ben size danışmadan önce bir şey yapmam. Ve o kadın bile akıllı kadın olmakla beraber şurasını erkeklerden oluşturmuş ve kendi başına karar vermemiştir. Yani erkeklerin bu anında kadınlara kıyaslaması mümkün değildir. Dolayısıyla adalet her şeye hakkını yerli yerince vermiş olmaktır. Adalet her insana eşit vermek değildir. Yani bir insan hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsa ama yanındaki bir kimse bir ekmeğe dahi muhtaçsa birine 10 lira verirken diğerine de 10 lira vermiş olmanız eşitliktir. Fakat adalet değildir. Dolayısıyla İslam eşitliği öngörmez. İslam adaleti öngörür ve her şeye, herkese, her kesime hak ettiğini en güzel bir şekilde biçer. Mirasta da bu vardır. Mirasta erkeğin kadına nispetle payının fazla olmuş olmasının sebebi de budur. Evet bu eşitsizliktir. Ama adaletin ta kendisidir. Çünkü kadın hayatın içerisinde maddi olarak bir güç ve bu ağırlığı yüklenmek gibi bir zorunluluk içerisinde değildir. Kadın korunan, muhafaza edilen, sorumluluk altına alınan, şeffaf bir konumda bırakılmış ve muhafazaya alınmıştır. O yüzden annenin bakımı, o yüzden kız kardeşlerin bakımı, o yüzden kız çocukların bakımı, bunlara baktığınız zaman etrafındakiler bunun sorumluluğunu yüklenmekle mükelleftirler. Bununla sorumludurlar. O yüzden kadının böyle bir duruma düşmüş olma ihtimali her ne kadar istisnai olarak Allah'ın takdiri gereği bazen olsa da normal şartlarda kadın hayatı sırtlanmak gibi bir yükün içerisine atılmaz. Bu erkeğe verilir. O yüzden bir kadının evinin içerisinde özellikle çocukların ahlakı ve ev eğitimi aynı şekilde evin içsel iç anlamda idaresiyle mükellef iken, evinin çobanı iken Erkek bu anlamda evin dış işleriyle ilgilenen ve o ağır yükü yüklenendir. Çünkü erkeğin kapasitesi buna müsaittir. Çünkü erkek bu anlamda yıpranmaz. Erkek mesela bugün sadece kadın. Kadını dış hayata attığınız zaman emir olun ne olursa olsun sadece kadınlara meylin süslü gösterilmiş olması hasebiyle kadın zedelenir. Buradaki zedelenirden kastım haşa iffetine zede gelir değil. Ama Allahu Teala'nın kastetmiş olduğu anlamdaki kapasitesi yakalamış olma ihtimali mutlak zedelenir. Ve bugün kadını iki işte çalıştırmış olan kimseler kadına hürriyet değil, kadına zulm etmektedir. Bugün kadınların evin işlerini idare etmiş olmaları, bugün kadınların çocuklarının terbiyesiyle ilgilenmeleri ve gerçekten evi iç alanda idare etmiş olmaları erkeklerin dışarıda görmüş olduğu işten hiç de geri kalacak değildir hem de tatili olmayan bir iştir hem de arası olmayan bir iştir o yüzden kadını bir de dışta çalıştıranlar kadına iki iş yükleyen insanlardır iki iş o yüzden hatta şeyin güzel bir ifadesi var İslamoğlu'nun bana diyor kadınlar çalışmalı mı diye sordukları zaman ben şöyle diyorum kadın işsiz mi kalmış ki kadın işsiz mi kalmış ki eğer batı gibi çocuğunuzun eğitimiyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız, kadın e, batılı gibi evde sadece iki yiyeceğiniz bir şeyi görüp her şeyi eşitlemişseniz, nasıl ki kadın çamaşır yıkıyorsa erkek olarak siz de çamaşır kıyacaksanız, nasıl ki kadın yemek yapıyorsa siz de yapacaksanız, nasıl ki kadın çocuğun altını değiştiriyorsa siz de değiştirecekseniz nasıl ki evin ütüsünü o yaptığı kadar siz de yapacaksanız nasıl ki bu şekilde kadınlar bile bir masaya oturduğunuzda o icabında kendi yediğini kendisi verecek, siz de kendiniz verecekseniz, evet katılıyorum. Kadın çalışsın. Ama böyle yapmayacaksanız kadına zulmedip iki iş yüklemeyin. Onun bir işi zaten sizi aşar da geçer. Ha bu anlamda burada kastettiğimiz şey eşitlik farklı şeydir, adalet farklı şeydir. O yüzden İslam'da kadın korunmuş olan olduğu için evin sorumluluğu üzerine alan erkek olduğu için bu anlamda allah Teala mirasta da erkeğe iki pay verir. Çünkü erkeğin daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü bugün kadın aç kaldığı zaman onun açlığından kocası mesuldür. Kadın soğukta üşürse onun üşümüş olmasından kocası mesuldür ve Allah onu soracaktır ondan. Senin sorumluluğuna yüklediğime neden sahip çıkmadın diye soracaktır. Eğer kadın dışarıda kalmış ise e tabi anahtarı kaybetmişsiniz dışarıda kalmış o ayrı. Ama kadın dışarıda kalmış ise Allah onu sizden soracaktır neden bunu barındıracak bir yer bulmadın diye tabi Allah kimseyi gücünün üstündeki yükü de yüklemez bunu, bunu bir tarafta bırakın yani Allah bir kimseyi fakirlikle imtihan ediyorsa bu farklıdır Onu kastetmiyoruz ha, bu anlamda İslam adalettir ve adaleti gözetir o yüzden İslam'ın kadına örtülmüş olma emrini vermede işi sadece cinsellik boyutuna yüklemek değil Bugün İslam'ın dışında topluma gerçekten bir parça nüfuz eden, tarihin içerisinde toplumun ahlakına ya da birçok şeye nüfuz eden imparatorluklar vardır. İslam'ın bütün peygamberlerin silsilesindeki sistemi aynıdır, bu farklı değerlendirilir. Ama gelmiş geçmiş imparatorluklar içerisinde ömrü en uzun olan imparatorluklarından bir tanesi Roma İmparatorluğudur kardeşler. Ve Roma İmparatorluğunun zirveye vurduğu dönem hangi dönemdir bilir misiniz? Roma İmparatorluğunun zirveye vurmuş olduğu dönem Roma İmparatorluğunda kadınların eve çekildiği, kadınların dış işlerden soyutlandığı hatta ve hatta senato üyesi yani Roma'nın imparatorunu seçen şura diyelim, Roma'nın imparatorunu seçen şuranın Elemanının bir tanesinin karısı kızının yanında kocası tarafından yanağından öpüldüğü zaman senato üyeliğinden atıldığı bir dönemdir. Evet senato üyesi olan bir adam kızının çocuğunun yanında hanımını yanağından öptü diye senato üyeliğinden atmıştı Roma İmparatorluğu. O dönem Roma İmparatorluğu'nun zirveye vurduğu bir dönemdi. Bu tarihle sabit. Özellikle Mevdudi'nin Allah kendisine rahmet eylesin. Mevdudi'nin hicab isimli kitabını açıp bakarsanız çok güzel bir şekilde bu, orada bunu irdeliyor. Ve Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne bir bakın. Kadınların eşitlik adıyla dışarıya çıktığı, dış alanda boy göstermeye başladığı dönem Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün başladığı bir dönemdir. Yani bunu tarih anlamında yıllara vurduğunuz ama bu böyledir. Bir zamanlar kadına hürriyet diye, bir zamanlar kadına hürriyet diye kadını dışarıya saçanlar, kadının etinden ve kemiğinden adeta vahşi kurtlar gibi faydalanmayı gözeten o vahşiler, bir dönem sonra baktılar ki olmuyor. Hayat altı üst olacak, kadınlara evlerine dönmeyi gerektirecek şeyler verdiler. ''Sen çocuk yap, seni işte muaf tutacağız.'' Sen çocuk yap para vereceğiz Sen yeter ki aile yap şunu yapacağız Siz yeter ki aile yapın biz ev almanıza yardım edeceğiz Diye aile mefhumunu oluşturmaya başladılar Çünkü aileyi ayakta tutan kadındır Bu anlamda bir İslam'da bir kadın örtündüğü zaman Evvela bir kendi şahsını kötülüklerden korur İki İffetin abitesi olduğunu Ortaya koymuştur Üç, açılmış olmakla kendisi ahlaklı olsa bile diğer insanların ahlakının bozulmasına, çünkü çekicidir ister istemez bu yaratılmışlığında vardır. Ve diğer insanların bozulmuşluğuna sebebiyet vermez. Üç, fitne çıkarmaz. Üç, ve bu kadın bunun akabinde evinde olduğu için toplumun geleceği ailelerin üzerine inşa edilir. Evine çekildikten sonra eğitimiyle ve çocukları yetiştirmiş olmasıyla çocuklarına vereceği edeple geleceği kurtarma adına en büyük akımını, adımını atmıştır. Dört. Evet. O yüzden toplumu batıranlara da bir bakın. Toplumu yükseltenlere de bir bakın. Arkasında kadınlar vardır. O yüzden peygamber Hazreti Musa'dan Allahu Teala bahsettiği zaman fedakar, gerekirse yavrusu için Allah için yavrusunu nehire atan bir anadan bahseder. O yüzden Allahu Teala toplumu alt üst edecek Allah sizden razı olsun inşallah. Toplumu alt üst edecek ve insanların üzerinden ağır yüklerini kaldıracak bir peygamber İsa için Meryem'i hazırlamış ve Meryem'i gündeme getirmiştir. O yüzden İsmail'lerin arkasında fedakar hacerler vardır. O nedenden dolayı Hazreti İbrahim durumundan şikayet eden gelinin boşanmış olmasını oğluna emretmiştir. O yüzden örtünme dediğiniz zaman örtünmeyi sadece saçın üzerine atılan bir bez parçası olarak algılıyorsanız İslam'ın iyisini dahi algıladığınıza ve anladığınıza ihtimal vallahi vermiyorum. Eğer örtünme dediğimiz zaman sadece bunu algılıyorsanız. Ama örtünmüş olmanın ağır geldiği tabii ki insanlar var. Allahu Teala bir kalpte bir insanın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Bunu Rabbimizle bereket ve Teala kendisi açıkça ifade ediyor. Bir kalpte, bir göğüste iki kalp yoktur. O yüzden kalbi dışarıda, kafası içeride olan olmaz. Bugünkü kadınları da öyle görüyorsunuz. Ya da bugünkü kadınlar derken bugün örtülü olan bazı kadınlardan öğdelerini görüyorsunuz. Evet Resulullah Aleyhisselatü vesselam onlar için de öyle buyurdu. Kasiyatul hariyat. Açık olduğu halde kapalı gezen kadınlar gibi olmayın. Ya da kapandığı halde açık kadınlar gibi olmayın. Yani açık olduğu kap açık kapalı olduğu halde açık nedir bunlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onların başları devre hürgücü gibidir. Bugün yapıyorlar kadınlar. Adeta saçının ne kadar uzun olduğunu affınıza sığınıyorum. Çünkü biz bunu da kulağımızla duyduk. Yani ulan saçı beline kadar iniyordur, dedirtecek kadar saçlarını yukarıya topuz yapıp başörtülerinin arasında saçlarını daha yukarıya adeta üzerine bayrak dikilecek, bayrak dileği gibi diken kadınlar ya da kızlar başları deve hürgücü gibidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Deve hürgücü gibidir. Değil diyor onlar cennete girmek cennetin kokusunu bile alamazlar. Çünkü onlar bir kere örtünmenin maksadını anlamamışlardır. Onlar o örtünün içerisinde aslında onur ve iffetin korunduğunu onur ve iffetle beraber geleceği adım atacak bir aileyi oluşturacak bir fedainin bulunduğunu toplumun derdini dert edilmiş ve toplumu en ileriye götürecek bir fedakarın bulunduğunu dışarıdaki fitneyi engelleyecek fitnenin düşmanı olgunluğun sembolü bir kadın olduğunu fark edemeyenler bunu bu şekilde algılarlar o yüzden Kur'an'da kadının örtünmesi nasıldır derseniz Kur'an'da kadın için sadece örtünme emri yoktur erkek için de örtünme emri vardır nasıl ki Kur'an'da Kadının örtünmüş olmasından başka, kadına has başka emirler var ise erkekler için de başka emirler vardır. Kadının örtünmüş olmasından kasıt evvela bir fitnenin izalesidir. Fitnenin ortadan kalkmasıdır. Çünkü özellikle kadının saçı kadını güzel gösteren en büyük unsurlardan bir tanesidir. Ve tarih içerisinde bu bu şekilde algılanmıştır ve insanın algılaması da zaten bu şekildedir. O nedenden kadın için sadece bu emir yok. Fitne kalmasın, fitne ortadan kalksın diye bir amaç güdülür. İşte bu sebepten dolayı kadının örtülmesi dediğimiz zaman kadının bir rol üstlenmiş olması akla gelir ve fitne ortadan kalkar. Yani kadının bir tanesi saçını düşürse ya da kadın saçını kesmiş olsa, o saçını bir tarafa atsa, yabancı bir erkek gelse o saçı bulsa kadın günaha girer mi saçını göstermiş gibi? Hayır, girmez. Yani Allah-u Allahutaala bir tek kılı haram kılmaz arkadaşlar. Bir tek kılı Allah haram kılmaz. Ama bir tek kılın sebebiyet vereceği fitneyi haram kılmıştır. Ve Allahu Teala bir şeyi haram kıldığı zaman o harama götüren her yolu da haram kılmıştır. O yüzden göz ile harama bakmak, el ile harama dokunmak, harama ayak sürmek, ayağı harama götürmek bütün bunlar asıl olarak haram kılınan şeye sebebiyet verdiği için haram kılınmıştır. O yüzden İslam işkiyi haram kılmıştır. İşkinin reklamını bile sebebiyet vereceği için haram kılmıştır anlatabildik değil mi? ve asıl maksat budur ve kadının örtülmüş olması da bu yüzden büyük farzlardan bir tanesi olarak bu fitneyi ortadan kaldıran en büyük sebeplerden bir tanesi olarak kadına bu ne yapılmıştır? emredilmiştir o yüzden Allah-u Teala kadına ne yapmayın diyor? Konuştuğunuz zaman güzel konuşun, dengeli konuşun. Mesela Allahu Teala <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hanımlarına kitap ederken, "Wala taqda'na bil qaul, fiytmah alzi fi qalbihi marat." Sakın olan. Bakın Allahu Teala Peygamber Hanımlarına söylüyor. Tabi onları şahsında da ümmetin kadınlarına. Felatahda anne bil qaul. Konuştuğunuz zaman diyor, konuştuğunuz zaman sesinizde dengeli olun, sesinizi inceltmeyin. Neden? Ya bu alt bir ses. Yani İmam Mahometül Hanbeyi de dediği gibi, âlimlerimiz de bildirdiği gibi, kadının sesi aslında haram değildir. Yani kadın başka bir erkekle aslında konuşabilir, sesi haram değildir. Ama eğer ki seste incelme, seste fitneyi doğurabilecek bir hassasiyet var ise haramdır. Anlasabildik değil mi? Ses aslen haram değildir. O yüzden Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hanımlarına ne diyor? Konuştuğunuz zaman güzel konuşun. Neden? Feyat ma allazifi kalbi marat. Kalbinde hastalık bulunan kişi bir tamahak kapılmasın. Kalbinde hastalık bulunan kişi bir fitneye kapı aralamasın. Neden? Kadının sesiyle erkeğin sesi bir değildir. Yine kadının bir farklıcalıdır bu. Kadının sesinde yine çekicilik vardır. O yüzden bir kadının yürümüş olması bile kadının karakterine ve affınıza sınırlıyorum cilvesine sirayet eder. O yüzden kadının sesini incelttiği zaman bir kadının konuşmuş olmasından dahi karakterini çıkarma imkanınız vardır yani allah Teala onu böyle birize özellikle yaratmıştır allah Teala vermişti ona bir özelliği o yüzden bir kadın eğer ki böyle çok nazik çok ince gırıla gırıla tabiri caizse konuşuyorsa o kadın için karşı taraftaki erkek pis bir niyet taşıyabilir çünkü bu ince sesin arkasında hayaller kurar ya baya da cilveliymiş şeklinde kadının vücudundan dahi olmayan bir topuklu ayakkabı giymesi bile topuklu ayakkabı giyinip de yolda yürürken tak tukur takır tukur ap gibi ses çıkarması bile fitne görülmüş ve o yüzden Allahu Teala "Vela tabarracnetu tabruc el cahiliyet ula. Sakın cahiliye kadınlarını çıktığı gibi sokağa çıkmayın." buyurmuştur. Neden? Yani bu şekilde yürüyen bir kadının fitneye sebebiyet vermez. Çünkü karakterine yansıyacaktır. O yüzden bugün fitne amaçlayanlar fitne amaçlayan kadınlar konuşmalarına hareket ederken affınıza sığınıyorum esnemeye ve ayakkabısının topuğunun uzun olup da onunla beraber taktuk yürümeye dikkat çekerler. Ve mevdudunun ifadesiyle adeta benim de cicilerim var ayağına rol yaparlar. Bunlar o kadının konumunu ortaya koyan en büyük etkenlerdir. Yani bu söylediklerimde yanlışım varsa söyleyin kardeşler. Yani bunlar dış etkenler olmasına rağmen fitneyi körükleyen birebir sebeplerdir. O yüzden Allahu Teala bunları da haram konmuştur. Eğer şayet bir erkek bulunduğu ortamda ve yerde, bulunduğu zeminde ve mekanda oturması eğer onun konuşmuş olması da fitneyi doğuracaksa ona da aynı şey gereklidir ona da aynı şey gereklidir o yüzden yani bugün insanın yapısıdır bu kadındandır yani erkek mesela bir erkek bir erkek telefon açsın karşıda size bir erkek telefon açtığı zaman yani size derken erkeklerin hepsi böyle değil ama genelde bir deneyin bir erkeğe bir erkek telefon açsın siz yanında olun normal konuşur aleyküm selam he ne oldu ne zaman? Normal konuşur ama karşıdaki kadın ise anında sesini dahi değiştirip erkeğin inceldiğini ve nazikleştiğini görürsünüz. Yalan mı? Ya bu otomatik olarak kaynaklanan bir şeydir. Kadına olan Allah-u verdiği bir meyildir bu. Tabi bu illa böyle olacaktır. Herkese böyle olur değil. O yüzden erkekler de kadınlarla konuşurken bu anında fitneyi doğuracak fitneye sebebiyet verecek hususlara dikkat etmeli ve konuşmalara dikkat etmeliler. Yoksa onlara da haramdır. Çünkü aslen haram olan fitnedir. O yüzden bir erkeğin vücudunun hatlarını tamamen belli edecek şekilde yani bu benim pazumdur. İşte bu benim göğsümdür. Affınıza sığınıyorum. Yani bu benim göğsümün kılıdır. Ya burası haram değildir. E, İslam göbekten yukarısını helal kılmıştır diyerek bunları açıp gezmenizde bir günah yoktur. Ama harama sebebiyet verecek fitne amaçlıyorsanız bu anlamda günahtır. Bu anlamda günahtır. İşte bu dengeler dikkat, et, dikkat ettiğiniz zaman aslında İslam kadının son derece ciddi almıştır. Bu bir. Kadına bir rol biçmiştir. Bu onu onurlandırmaktır. Bu iki. Hayatın içerisinde bugünkü Batı'da algılandığı gibi kişiliğine değil de dişiliğine kurban edilen bir insan zilletine sokmamıştır. Bu da üç. Bugün kadının hürriyetinden bahsedenler Sağdaki soldaki dükkanlara gidin Hiç kadınla alakası olmayan Ürünlerin üzerine kadın resmi Açık kadın resmi yapıştırmayı Gerek görmüşlerdir Bugün alışverişlerini hızlandırabilmek için insanları çekebilmek için Adeta Gerek olduğu zamanlar hariçtir Hepsini iddia etmiyorum Ama genel yapısıyla insanları çeksin diye Tezgahın arkasına kadın koymayı gerekli görmüştür Çünkü caziptir direkt oraya gider kadının çekiciliğini bu anında kullanan ve bunun üzere sermaye elde eden vahşi kurtlar bugün kadınların hürriyetinden bahsedenlere bir bakın o adresi bir takip edin bu insanları göreceksiniz bu insanları göreceksiniz kadının hürriyeti diye kadına onurunu değil kadına kişiliğini değil bunları bir tarafa atarak kadını elbiseden soyutlamayı kadının hürriyeti zannedenler daha doğrusu hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye güdenler kadına vücudu üzerinden para kazandırmış olmayı, vücudunu sağa sola çevirerek, fotoğraf çektirerek para kazandırmış olmayı adeta kadının hürriyeti ifade edenler ve buna uyan zavallılar, modanın kulları yani bu kadın nereye, hayatı mı, toplumu mu irdeleyecek, bu kadın Toplumu mu düzeltecek? Bu kadın toplumun ilerideki gelişmişliğine mi sebep olacak? Mümkün değil. Böyle bir kadın gösteremezsiniz. Bu şekilde ahlaksızlaşmış bir kadının, bu şekilde ahlaksızlaşmış olan bir kadının, toplumun geleceğinde rol aldığına hiçbir zaman tarih şahidi olmamıştır. Ama o sizin bahsettiğiniz, soruda geçen kadını dört duvar arasına sıktınız diye, adeta İslam'ı kadına bu şekilde kötü davranmak şekilde gösterenler ben size evinin dibinden toplumda devrim inşa eden kadınlar gösteririm. Vallahi gösteririm. Hiç evinden çıkmayıp toplumu alt üst eden kadınlar gösteririm. Sizin bu açılıp saçılan kadınlarınız bir kere çocuklarını eğitecek vakit bile bulamıyorlar çocuklarına terbiye verecek vakit bile bulamıyorlar İşten vakti mi kalıyor işe git işten gel yorgun, argın yani ben bugün bir erkek olarak nasıl ki çocuklara fazla ilgilenemiyorsam o da aynı hatta o daha çok zedeleniyor çünkü onun gücü kuvveti yok çünkü o bir de kadın yani vücudu olarak da zaten buna yakın değil bu yüzden Teala erkekleri vücut olarak da kuvvetli yaratmıştır bu kadınlar bunu yapamazlar bu şekilde açılıp saçılanlar toplumu geleceğine hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar, iyi anlamda. O yüzden bu hürriyet sevdalısı güya feminist kadınlara baktığınız zaman, o kadınların 13-14 yaşına geldiği zaman çocukları sen kimsin diye karşılarına çocukların dikildiğini hep görüyorlar ve ölü olanlar hep de görecekler. Bir kere çocuk sevgi ve muhabbetle ayakta durur. Çocuğumuna ihtiyacı var. Siz 2-3 yaşındaki çocuğu kireçlere ya da Avrupa kimde kartenlere baştan yani tüm gün verecek annesiyle sadece yatağa yatmadan önce yarım saat karşılaşacak bir hayatı bu çocuğa reva gördünüz. Ve bu çocuktan da toplum için vefakar, toplum için fedakar, toplum için merhametli, toplum için Gerçekten içi yanacak bir insan çıkmasını bekleyeceksiniz öyle mi? Bekleyin. Kasaptan çimento çıktığı zaman sizin bu şekilde eğittiğiniz çocuklardan da fedakar insanlar çıkar. O yüzden bugünün batısının ayakta durduğu tek gerçek, batıyı önde götüren tek gerçek güç ve kuvvettir, zenginliktir. Hiçbir şekilde başka bir şey değildir. Başka bir yer değildir. Burasıdır. Sadece gücü elinde bulundurduğu için sanayi anlamında ilerlediği için o yüzden batık Orta Doğu'yu sömürüden bırakmak istemiyor. Çünkü Müslümanlar güçlendiği an, Müslümanlar bağımsızlaştığı an Müslümanlar güç ve kuvvete dirildiği an bunların kendilerinin biteceğini çok iyi biliyorlar. O yüzden İslam'da örtünmek Yani böyle çok da basitten ifade edilecek bir şey değil Yani bunu çok da açarım Allah'la şahit açarım Bunu çok da genişletiriz Ama örtünmek öyle başa bez geçirmek değil O yüzden örtünmek aslında bir direnişin ifadesi Örtünmek Yeryüzünü Allah'ın istediği gibi inşa etme anlamında Bir hakikattir çünkü toplumun temel taşı ailedir. Evet, taş belki bir şey ifade etmiyor tek başına ama taşlar çoğaldıkça dağ oluyor beyler. Dağlar taşlardan oluşur. O karşıdan gördüğünüz dağlara bir bakın taşlardan müteşekkildir. Toplum ve aile de işte budur. Bir toplumu eğer yerle bir etmek istiyorsanız, o toplumda aileyi yerle bir edin, emin olun ki yıllar geçmez, o toplum biter. O toplum biter. O yüzden bundan 60-70 sene önce kadına hürriyet diye çocuk yaptırmak kadına en büyük kötülüktür diye kadın sosyal alana geçmelidir diye kadın hayatlar olduğunu almalıdır diye bu yaptalarla kadınlara çocuk yaptırmamayı salık verenler kadınlara bu hakkı tanıyanlar kürtaj ile bunu yapanlar bugün biliyor musunuz Amerika'da ve Avrupa'da kürtajı teşvik edecek tek bir kelimeyi dahi teşvik edecek tek bir kelimeyi dahi gazetede yazmak, kitapta işlemek yasaktır Evet yasaktır. Kürtacı teşvik edemezsiniz. Kesinlikle edemezsiniz. Bizim Türkiye'de özenin karısıyla papatya evleri kuranlar, kürtacı bedava yaptıranlar, İslam ülkelerinde kürtaca koşa koşa gelenler kendi ülkelerinde kürtacı yasakladılar. Yasakladılar. Yazı dahi yazamazsınız. Şu anda sizin yaşamış olduğunuz şu ülkede burnunuz kanamış olsa sigortanız karşılar. Ameliyat ya ameliyatı yapsanız sigortanız karşılar. İsterse 20 bin ameliyat olsun karşılar. Ama sigortanız mecburi olan hariç. Ama ihtiyari bir şekilde kendi seçiminizle kurtaca karar verdiğiniz zaman sigortanız bunu karşılamıyor, karşılamıyor. Evet anladılar. İş işten geçti ama daha onların yolu çok. Onlar daha önce kadına bunu anlatacaklar. Kadına onuru verecekler. Kadına bu şuuru verecekler. İslam olmadan bu da mümkün değil. İman olmadan bu da mümkün değil. O yüzden bugün batının kadınları aile ya da aile ya da çocuk dediğiniz zaman uzak dururlar. allah Teala şayet erkeğin kadına kadının erkeğe meylini ve çok affınıza sığınıyorum, beraberliklerini Allahu Teala eğer hoş ve lezzet verici bir şey olarak göstermeseydi, bu insanlar çocuk da yapmazdılar. O kadınların içerisine az bir parça çocuk sevgisini vermeseydi, tövbe billah yapmazdılar. Yani onlar işlemde olduğu halde böyle. İşte bu anlamda baktığınız zaman, örtünme bütün bunları gerektirecek bir, direnç meselesidir. O yüzden kadın bu şekliyle örtünür. O yüzden ben başımı açayım. Geçenlerde burada bir arkadaş vardı. Öyle söylemişti de konuşmuştuk hatta hatırlarsanız. Başı açık ama ahlaklı. Yani başı açık ama maksat iffetli olmasıdır. Bu yetmez ki. Bu yetmez. O yüzden erkeğe de Allah-u Teala kurallar getirmiştir. Ve Allah-u Teala'nın maksadı fitne ortadan kalksındır. Fitne ortadan kalksın. Allahu Teala hiçbir zaman bir insanın ihtiyacını hem de fıtratlık olarak kendisinin verdiği ihtiyacını Allahu Teala insandan soyutlamaz. Kesinlikle soyutlamaz. O yüzden batıda rahiplerin yaptığı gibi Allah'a kul olacaksanız eğer zevklerinizden uzak durmalısınız. O yüzden evlenemezsiniz, temiz olmak istiyorsanız diye böyle bir saçmalığı İslam kesinlikle kabul etmez çünkü İslam fıtrat dinidir o yüzden erkeğin kadına ihtiyacı olduğunu kadının erkeğe ihtiyacı olduğunu Allah bilir ve onlar zaten ona o vermiştir ama İslam bunu güzene güzene kanalize etmiştir evlen demiştir fakir ise Allah sana kolaylık verir demiştir emrini kolaylaştırmıştır içinizdeki bekarları everin demiştir evet güzele kanalize etmiştir İslam sana evlenme demiyor hatta güzelden bu ihtiyacını giderirsen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevap dahi vardır demiştir o yüzden sahabe ya Resulallah ya Rasulallah. yani bizden bir kimse hanımından geldiği zaman ki ondan lezzet duymakta ona da mı sevap deyince eğer suyu harama bıraksaydı ne olurdu haram Evet, onda da ecir var. Eğer bir Müslüman ihtiyaçlarını Allah'ın istediği şekilde giderirse, ki bu ihtiyaçtır. Kimisinde azdır, kimisinde çoktur ama ihtiyaçtır. O yüzden evliliğin hükmü nedir denildiği zaman alemlere ayırmışlardır. Kimisine farzdır denilmiştir, kimisine sünnettir, kimisine haramdır. Maksat, İslam'ın bu maksadıyla fitnenin engellenmiş olmasıdır. O yüzden kadına, sesini dengeli tutmak konuştuğu zaman dengeli konuşmak bile cilveli konuşmamak yürüdüğü zaman güzel konuşmak bunları İslam ona salık vermiştir ve bu hasletler erkekte olunca erkeğe helal mi? hayır fitnenin olmadığı her yerde bu tehlikelidir fitnenin olduğu her yerde bunlar tehlikelidir ve İslam ondan nehyetmiştir. O yüzden İslam Kur'an'da kadının örtünmesi nedir denirse örtünmeye biraz önce vermiş olduğum anlam içerisinde biraz önce vermiş olduğum anlam içerisinde hangi tarifi yaparsanız o tarifi tutturursunuz. Örtünmüş olmasının belli bir şekli yoktur. Yani illa şu renk olacaktır, illaki şu şekilde olacaktır illaki böyle olmalıdır diye belirlenmiş bir şekli yoktur. Ama Kadının vücudunun hatlarını örtmüş olması Ve Kadının vücudundaki hatların dışarıya çıkışını en aza indirmiş olması Yani kadın giyinmiştir, dışarıda geziyordur ve rüzgar esiyor. Rüzgar estiği zaman Elbisesi üzerine yapışıyor. Bu kadının elinde olan bir şey değildir. Ama bu ihtimal ile kadın ne kadar bol giyinebilirse o kadar güzeldir. Fitneyi en aza indirebilmiş olması bu kadar güzeldir. O yüzden bugün bir takım pardesüler giyiyor görüyorsunuz. Affınıza sığınıyor. Bir takım pardesüler görüyorsunuz. Yani o pardesülerin aslında kadının hatlarını daha çok belirginleştirdiğini fark ediyorsunuz. Aleyküm selam ve rahmet Allah rahatlık versin. Yani omuz kısmının genişçe bırakıldığı ve bel kısmına daraldığını görüyorsunuz. Bunu açıkça rahatlıkla pardesilerde görebilirsiniz. Bunlara dikkat edilmeli. Pardesi olmaz demiyorum. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun pardüsü haram demiyorum ben fitnenin ortadan kalkmış olmasının maksat olduğunu ifade ediyorum ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hanımları bugün çarşaf diye ifade edebileceğimiz siyah örtüler seçmişler neden siyah çünkü ziyah gözü, siyah gözün zevkini kıran renktir beyazda çekicilik vardır renkli de çekicilik vardır o yüzden siyah göz zevkini kırar o yüzden siyah tercih edilmiştir o yüzden İslam siyahı emretmiştir demiyoruz. Ama siyah en güzeldir. İslam çarşafı emretmiştir demiyoruz. Ama eğer o koruyorsa o daha güzeldir. Eğer çarşafın daha güzel koruyan bir pardesi varsa odur. Önemli olan bu fitne kapılarının kapanmış olmasıdır. Anlatabildik mi inşallah? Evet. Bu iki soruyu ancak bugün bu şekilde bir cevap verelim. Gerekirse diğer konularda, Allah nasip ederse, diğer sorularda bir sonraki dersin arkasından inşallah işleriz. Bununla alakalı başka bir soru var mı? Bir bakayım soruların içerisine. Evet, kadınlar kapatılıp dışarı çıkarılmaması gerektiyse, evet, gerekli. Dışarıya çıkarılmaması demek, yani belediye zabıta memuru gibi sokakta gezmemesi demektir Yoksa kadının dışarıda havayı teneffüs etmesi demek Haram değildir Yani bu nehyedilmiş değildir Evet bir müslüman kadın Dışarı çıkabilir Gezebilir havayı teneffüs edebilir Eğlenebilir Bunları yapabilir Meşru çerçeve içerisinde Her şeyi yapabilir Ama fitnenin olduğu yerde gezemez Fitneden uzak durmalıdır Bu erkekler içinde aynıdır bu erkekler için de aynıdır. O yüzden bugün mümin erkeklere de girmesi haram olan yerler var. Öyle değil mi? Evet öyle. Aynen bu bunun gibidir. <gülüyor> Maksat fitne olmamış olmasıdır. O yüzden kadının dışarıya çıkması derken, yani bu sözlerimi de ifade ederken de, Kadın rahatlıkla habire dışarıya çıksın, habire dışarıda geçsin. bunu da kastetmiyoruz. Zira çarşılar, sokaklar, şeytanın cirit attığı yerlerdir. Fitne neredeyse oradan kaçınılması gerek ve kadın bu anlamda erkeğe nispetle daha da farklıdır Ve daha da değerlidir işin gerçeği. Evet. Onları inşallah detayını Allah nasip ederse bir sonraki derslerde gireceğiz. Bugün inşallah cevaplayabileceğimiz dersler bunlar olur. Ee, bu kadarla inşallah yeterim çünkü bir saat 20 dakikalık falan dersin arkasında yaklaşık bu da 50 dakika tutmuş. Bir saat 20 dakikanın üzerine bu kadarlıkta yeter inşallah. Evet sabrınız için de hakikaten minnettarım. Allah razı olsun. Bu akıllı davamla en elhamdülillah ya Rabbi